40 hadis komşuluk hakkında. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu miras çıkılacak sandım. Komşusu açlıktan kıvranırken tok yatan kimse iman etmiş olamaz. Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için yahut komşusu için de İstemedikçe tam iman etmiş olamaz. Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, iyi veya kötü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Ebu Zer şöyle demiştir. Dostum, Hazreti Peygamber bana şunu tavsiye etti. Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularının haline bak da uygun bir şekilde kendilerine ondan ikram et. Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez. Ey mümin hanımlar! Sizden biri... Yanık bir koyun paçası dahi olsa, komşusunun ikram ettiği şeyi küçümsemesin. Bir Müslüman öldüğünde, yakın komşularından üç hane halkı onun iyi bir insan olduğuna şahitlik ederlerse, Yüce Allah da onun için şöyle der. Şahitlikte bulunan kullarımın bildiklerine göre yaptıkları şahitliğini kabul ettim ve kendi bildiklerimi de Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Resulullah şöyle demiştir. Ey Ebu Hüreyre! Şüpheli şeylerden titizlikle sakın ki, İnsanların en iyi kulluk yapanı olasın. Kanaatkar ol ki insanların Allah'a en şükredeni olasın. Kendin için sevdiğin şeyi insanlar için de sev ki kamil mümin olasın. Komşularına iyi komşuluk et ki gerçek Müslüman olasın. Bir de az gül zira çok gülmek kalbi öldürür. Hazreti Ayşe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Hz. Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, benim iki komşum var ziyaret veya hediye vermede hangisinden başlayayım diye sorduğunda o şu cevabı verdi. Kapısı en yakın olandan. İki kişi birden davet edecek olursa sen kapısı en yakın olana git. Çünkü kapısı en yakın olan en yakın komşudur. Eğer onlardan birisi daha önce davet etmişse, onun davetine icabet et. Bir adam. Resulullah'a gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Falan kadının namazının, orucunun ve sadakasının çok olduğundan, ancak diliyle komşusunu rahatsız ettiğinden söz ediliyor. Ne buyurursunuz? dedi. Resulullah, o cehennemde olacaktır buyurdu. Adam bu kez, Ey Allah'ın Resulü! Falan kadının namazının, orucunun ve sadakasının az olduğundan ancak diliyle komşusunu rahatsız etmediğinden söz ediliyor. Ne buyurursunuz dedi. Resulullah o da cennette olacaktır buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı en iyi olandır. Komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı en güzel davranandır. Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş arayın. Komşu, komşusunun malını satın almada öncelik hakkına sahiptir. Bir arazisi olup da satmak isteyen kişi onu önce komşusuna teklif etsin. Zarar vermekte, zarara uğramakta yoktur bir kimse. Kendi evine destek olmak üzere Komşusunun duvarına ağaç dayayabilir. Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, ikamet ettiğim yerdeki komşunun şerrinden sana sığınırım. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim yani akrabalık bağı, Rahman kökünden türemiş bir ağaçlıktır. Kim akrabalık ilişkisini sürdürürse, Allah da onunla ilişkisini sürdürür. Kim de bu ilişkiyi koparırsa, Allah da o kimseyle ilişkisini koparır. Allah ben Rahman'ım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de keserim buyurdu. Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akrabalık ilişkilerini sürdürsün. Allah'a ve ahirete inanan, misafirine ikramda bulunsun, Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalık ilişkilerini sürdürsün. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlarla ilişkiyi sürdürendir. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Bir adam yakınından ihtiyaç fazlası eşyasını ister ve o da yanındaki bu eşyayı ona vermezse kıyamet gününde o eşya zehirli bir yılan olarak karşısına çıkar. Herhangi bir yoksula verilen sadaka bir sadaka sayılırken yoksul akrabaya verilen biri sadaka, diğeri ise sıleyi rahim olmak üzere İki sadaka sayılır. Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için soyunuzu tanıyınız. Zira akrabalar arası bağların sürdürülmesi, aile içinde sevgiye, malda bolluğa ve ömrün bereketlenmesine sebeptir. Sevabı en hızlı verilecek hayır, iyilik etmek ve akraba ile ilişkiyi sürdürmektir. Cezası en çabuk verilecek kötülük de azgınlık yapmak ve akraba ile iyi ilişkiyi kesmektir. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Birbirleriyle uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar ise anlaşamayıp ayrılır. Mümin cana yakındır, başkalarıyla kaynaşmayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur. Kişi dostunun dini üzeredir. Şu halde sizden biri kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin. İyi arkadaşla kötü arkadaşın örneği, misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, Yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku alırsın. Sadece müminle arkadaş ol. Yemeğini de takva sahibi olan yesin. Resulullah'ın huzuruna bir adam geldi ve ya Resulallah... Bir topluluğu seven ama henüz onların aralarına katılmamış kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah kişi sevdiği ile beraberdir cevabını verdi. Sevdiğini ölçülü sev. Belki bir gün nefret edebilirsin. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et. Belki bir gün dostun olabilir. Sizden biri din kardeşini sevdiği zaman bunu ona bildirsin. Bir kimse, biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu, sevgiyi pekiştirir. İyiliklerin en iyisi, kişinin baba dostluğuna yaptığı iyiliktir. Din kardeşinle ''Gereksiz tartışmaya girme, onunla incitici biçimde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.''